Allah katında en kötü ve nefret edilen isim Melikül Emlak padişahların padişahı diye isimlendirilen kimsenin adıdır. Süfyan İbn Uyeyne Melikül Emlak cümlesini padişahların padişahı diye anlamlandırmıştır.